40 numaralı konu, Urven'in Allah yolunda öldürülmesine sevinmesi ve kavmine vasiyette bulunması. Urf bin Mesud, akşamleyin evine geldi. Sakifliler hoş geldine geldiler, onu cahiliye selamıyla selamladılar. O da buna şiddetle karşı çıktı ve onlara beni cennet halkının selamıyla selamlayınız, yani es selamı aleyküm deyiniz dedi. Urveye eziyette bulundular ve onun haysiyetini kırmaya çalıştılar. O ise bunlara karşı sabır gösterdi. Gelenler oradan ayrıldılar. Çıkıp halka onun al reyhinde kışkırttılar, sabah namazı vakti olduğunda Urf kendisine ait yüksek bir binaya çıkarak sabah ezanını okudu, her taraftan Sakifliler oraya toplandılar, bu kargaşa esnasında Beni Maliye mensup Efs bin Avef adında birisi bir ok atarak onu büyük bir damarından vurdu, kanı durdurulamadı, bunun üzerine Gaylan bin Seleme, Kinane bin Abdüya Leyl, Hakem bin Amr gibi ileri gelenler ayaklandılar, silahlarını kuşandılar ve dövüşmek üzere saf kurarak şöyle dediler, ya hepimiz öleceğiz ya da Urve'nin yerine beni malik ileri gelenlerinden on kişiyi öldüreceğiz, bu durumu gören Urf şöyle haykırdı, benim için birbirinizi öldürmeyiniz, ben kanımı beni vuran arkadaşa sadaka olarak verdim, bu, sizinle onlar arasında bir barış yerine geçsin, bu kan bir şereftir, ki Allah Teala beni onunla şereflendirmiştir, bu bir şehadet mertebesidir ki onu bana Allah göndermiştir, şahitlik ederim ki Muhammed, Allah'ın Resulüdür, çünkü o, sizin beni öldüreceğinizi haber verdi, sonra yakınlarını çağırdı, onlara şu vasiyette bulundu, beni Hazreti Peygamberle gelip de o henüz buradan ayrılmadan oklarınızla şehit ettiklerinizin yanına gömünüz, vefat ettikten sonra onu, daha önceki şehitlerin yanına gömdüler, bu olayı duyan Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, Urve'nin işi Yasin sahibinin işi gibidir.